Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın müminlerle kafirlerin durumlarıyla alakalı açıklamaları ihtiva eden çeşitli ayet-i kerimeler görmüş ve bunların akıbetleri de akıbetleriyle alakalı açıklamalarda bulunduğunu da görmüştük. Şimdi esasen dış dünyada ifade edeyse çekideği <gülüyor> ve tohumu mesabesindedir. Onun için Cenab-ı Allah bugün göreceğimiz ayet-i kerimede dış dünyaya yansıyan ve her şeyin ilk esasını yani her fikrin, her kaidenin esası bir sözdür. Söz ile alakalı örnek veriyor. Diyor ki Cenab-ı Allah: "Elem tara keyfa dallallallah kelimaten Sen Allah'ın güzel olanları semada olan iyi ve güzel bir ağaca benzeterek misal verdiğini örneklerini görmedin mi? Şimdi aslında ağaca benzetilmiyor. Kelimenin ağaca benzetiliyor. Ve o tohumdan o muazzam ağaç dallarıyla kocaman bir hal o ağacın tohumuna benzeyen bir söz de Tıpkı bir ağaç gibi zamanla dallanıklığına değil buradaki örneğimize göre. Ceviz ağacına değil. Ceviz ağacını toplamak için. Dolayısıyla ayet-i kerime ifade yerinde ise düz yani parça ve bütün ilişkilerine mesabesindeki ağaç ve meyveleri söz konusu edilmiştir. Bunun bir hikmeti var mıdır? Allahu alem bunun da hikmeti şudur. Bir ak ne kadar güzel uzun etkisinin nerelere kadar uzanacağını, ne zamana kadar devam edeceğini, ne kadar çok geniş bir alanı, ne kadar çok kimseyi etkileyeceğini zikredilmiş. Orada. Zikret edilmemiş. Her mescitte özellikle de Mekke ve Medine mescitlerinde yani Mescidi Haram ile Mescidi Nebevi'de bir iftara katıldığınız zaman binlerce kişinin iftar yaptığını, o yüz binlerce kişiye binlerce kişinin ikramda bulunmak için birbirleriyle yarıştıklarını görürsünüz. Bu büyük faaliyet 1400 yıldır yapan ve kim bilir daha kaç 1400 yıl devam edecek olan bu faaliyeti yapan nedir? Bir tek sözdür. Bir söz. Ne? Peygamber aleyhissalatü kim bir oruçluya iftar verirse, ikram ederse o oruçlunun ecri kadar ona da ecir yazılır. Bu söz 1400 yıl öncesinden bu yana bütün İslam ümmetini hala etkilemektedir. <gülüyor> Ve dediğim gibi kıyamete kadar daha kimleri etkileyecek? Ne kadar etkileyecek? Bunun ölçüsünü, mikarını, boyutlarını Allah başarılı. İşte güzel sözün etkisi böyle bir şeydir. Senelerce önce, çok senelerce önce, bana İstanbul'dan bir kardeşim, Gümüşhane'de öğretmenlik yapıyorum, bana bir kol kitap hediye göndermişti. Öyle bir adeti vardı, kol kitap gömerdi herkese, tanıdığı, bildiği herkese, biz de öğrencilere dağıtırdık. O sırada Trabzon'da okuyan bir kardeşimize o kitaplardan birisini hediye ettim. Birkaç ay sonra bir yerde namazdayız. Bir baktım şöyle saçları uzun, kalı saçı birbirine karışmış. Ee, namaz kılışından henüz yan namaza yeni başladığı, acemi olduğu anlaşılan bir genç. O da namaz kılıyor. Sonra o kitabı kendisine verdiğim, Trabzon'da okuyan genç arkadan bana gösterdi. Hocam dedi, buna dikkat et dedi. İyi dedi. Namazdan sonra dedi ki bu arkadaş dedi komünistti. Olabilir. Senin bana hediye ettiğin kitabı geldi bizim evimizde gördü. Okudu ve Müslüman olmayı karar verdi. Namaza da yeni başladı dedi. O kitabın müellifi merhum Mustafa Sibai vefat edeli üzerinden 10-15 sene geçmişti. Vefatının üzerinden. Kitabı yazdığı zamanın üzerinden belki 30 sene geçmişti, belki 15 sene geçmişti ve o kitap hala etkisini gösteriyordu. Güzel bir sözün etkisi. Kim bilir? Bu benim gördüğüm. Kitap Rabbim esaretini ve çevresini o mübarek toprakları kurtarsın inşallah. Şam'da bugünkü Suriye'nin başkentinde yazılıyor. Trabzon'da bir komünistin genç bir delikanlının hidayet bulmasına vesile olur. Onun için bu misal müthiş bir misal. Ayet-i Kerime'nin güzel söze verdiği misal büyük bir misal. Peki güzel sözün mahiyeti ne? Ne gibi bir nitelik taşımalı? Güzel söz evvela İslam'ın değerleriyle örtüşen onlarla mutabık bir söz olmak özelliğinde olmalı. Güzel söz söyleyenin ihlas ile samimiyetle inanarak ve Allah için söylediği bir sözdür. Bu sözün nasıl bir etki uyandıracağını ne sözü söyleyen bilir ne sözü dinleyen bilir. Ne zaman etki yapacağını nereye kadar etkisinin uzanacağını hiç kimse tasavvur edemez. Onun için Cenab-ı Allah Kelimetün tayybe demiş. Hoş bir söz darabe meselen kelimeten tayybe. Hoş bir sözü, güzel bir sözü, tatlı bir sözü misal olarak göstermiştir Cenab-ı Allah. Şimdi Neye benzetiyor? Güzel ve hoş temiz bir ağaca benzetiyor. Aslı sabittir. Yani kökü sağlamdır. Dalları da semaya doğru uzanmaktadır. Yani burada belki tabii bir ağaç da benzetilebilir. Benzetilen tabi bir ağaç da olabilir. İfade yerindeyse Kur'an-ı Kerim'in tasavvurlarımıza hitaben örnek ve temsil ettiği bir ağaç da olabilir. Çünkü semaya doğru uzanıyor. Semaya doğru dalları uzanan bir ağacın eni boyu sonu belli olmaz. Bu yönüyle hoş kelimenin etkisinin nereye kadar uzanacağının kestirilememesi bakımından benzerlik de tıpatıp birbirine uygun oluyor. Yani bildiğimiz maddi ağaçtan hareketle Cenab-ı Allah ifade ise önü açık bir ağaç tasavvur etmemizi sağlıyor. Dalı semada alabildiğine boyatıp giden dalları boyatıp giden, uzayıp giden, yayılıp giden bu ağacın meyvesinin, gölgesinin faydalarının haddi hesabı sayılamaz. Ölçüm biçilemez. İşte o güzel sözün mahiyeti de bu şekildedir. Onun için Müslüman sözün değerini ve kıymetini bilerek o söze hak ettiği önemi ve ihtimamı vermelidir. Hatta şunu dahi söyleyemek mümkündür. Bazen batıl söylenen bir sözden dahi mümin istifade etmesini bilebilir. O batıl sözün söyleyeni ve muhatapları ne kadar incittiğini, değerlerini ne kadar düşürdüğünü, onlara ne kadar zarar verdiğini ve buna benzer olumsuzlukları düşünerek buna karşılık iyi ve hoş bir sözün, hak bir sözün, kendisi ve beşeriyet üzerindeki, hatta tabiat ve varlıklar üzerindeki Olumlu etkilerini düşünerek, batıl sözün kıymetini, daha doğrusu zararını, hak ve iyi sözün de kıymetini daha iyi idrak etmesine yardımcı olabilir. Bu ağaç öyle bir şey ki, bakın benzetme çok harika. تُعْتِيُكُ kullahin bi بِإِذْنِ Rabbiha. Rabbinin izniyle o ağaç her zaman mahsulünü meyvesini verir. Yani dediğimiz gibi maddi ve bildiğimiz bir ağaç adeta tasvir edilmiyor. Bildiğimiz bu maddi ağaçtan harikulade ade bir ağaca geçiş yapmamız sağlanıyor. Çünkü her mevsim meyve veren mahsul veren bir ağaç bilmiyoruz biz dünyada. Ama güzel söz mevsim tanımaz, zaman mekan tanımaz, hudut tanımaz etkili olmak için. Öyle bir benzetme, harika bir benzetme gerçekten. Ve gerçekten ancak Kur'an-ı Kerim, iyi sözün ne demek olduğunu bilen, Allah tarafından indirilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'e bir kitaba yakışan bir benzetmedir. Her yönüyle güzel sözü gayet mükemmel bir şekilde açabiliyor. Bakın tekrar ediyorum daha önce de defalarca söylemiştim. İnsan edebiyatında da çok güzel benzetmeler var. Fakat Kur'an-ı Kerim'in benzetmelerinde dikkat çeken bir farklılık var. Beşer benzetmelerinde benzeyen ile kendisine benzetilen birebir her yönüyle örtüşmüyor. Fakat benim acizane Kur'an-ı Kerim'in benzetmelerinde dikkatimi çeken husus şu. Benzeyen ile kendisine benzetilen her bakımdan birbiriyle örtüşüyor. İşte bu da onlardan birisidir. Az önce izah etmeye çalıştık. Bakın güzel sözün etkisine bir örnek vermeye çalıştık. Bir de bu ağacın dalları semada uzayıp gidiyor. Sınırlı değil bitmiyor yani. Değil mi? Ve bir de mahsullerini her zaman veriyor. Her zaman her mevsimde değil. Mevsimde bir defa da değil. Her zaman, nereden, ne zaman, nasıl meyve vereceğini kestiremez. Sürekli bir meyve veriyor. İşte güzel söz de böyledir diyor Cenab-ı Allah. Bu neye teşviktir? <gülüyor> güzel sözü öğrenip o güzel sözü söylemeyi, gereklerini yerine getirmeyi, alışkanlık, itiyat ve bir hayat tarzı haline getirmeye bir irşattır. Güzel göreceksiniz. Güzel konuşacaksınız. Güzel söyleyeceksiniz ve bu sizin hayat tarzınız olacak. Resulullah da böyle konuşurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz diyor. Resulullah çirkin söz söylemez. Çirkin söz söylemek için de ayrıca gayret göstermez. Ki. Bazı insanlar hüner zannediyor gerçekten. O zaman da günümüzde de çirkin söz kullanıp soyup saymayı, kötü sözlerle konuşmayı bir hüner zannettiği için kendisini bunun için zorlayan insanlar var. Bir bakıyorsunuz bazen okuyorsunuz veya dinliyorsunuz aman ya Rabbi küfür edebiyatının bütün sözlüklerini, bütün lügaklarını ezberlemiş sanki. Nereden buluyorsun bu kelime haznesini? Bu kelime darcı nereden? Hay bilmez olsaydın onları. Ne işe yarıyor ki? Yarın öbür gün bunlar Hanem hanemde karşına çıkarsa ne yapacaksın? Ve müfessirler kelime-i e neyi örnek verirler? Bütün hayırların ve güzelliklerin kaynağı olan kelime-i tevhidi örnek verirler. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullahı Kelime-i Tayyip'e güzel söze örnek verirler. La ilahe illallah ister tek başına alalım ister Muhammedun Resulullah'la çünkü bunlar birbirinden zaten ayrılmaz şeylerdir. Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini biz ancak Muhammed'in Risaleti ile anlayıp kavrayabiliyoruz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın Risaleti ile bağlantılı olarak anlamazsak olsa olsa rububiyeti belki tevhid ederiz. O da ne kadar bir sınırlı allah Alem. Fakat Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini idrak edebilmek için mutlaka Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın risaletinden gerekli feyizleri bilgileri almamız icap ediyor. Biz La İlahe illallahı iyice kavradığımız ve anladığımız zaman şunu görürüz. Kelime-i Tevhid bir hayat planı ve programıdır. Hatta müminin dünya ve ahiret hayatı ile alakalı tasavvurunun projesinin kuramının tamamıdır. La ilahe illallah ile mümin dünyaya, ahirete, kainata, insanlar arası ilişkilere kulun Rabbine karşı diğer insanlara karşı kainata karşı konumuna onlarla alakalı ilişkilerine ilişkilerinin düzenlenmesine nasıl olması gerektiğine insanlar arası bireysel ailevi, ahlaki, siyasi iktisadi efendim toplum içi toplumlar arası siyasetle her alanla alakalı imanıyla, kainatı kainatıyla alakalı tasavvurun tamamı La İlahe illallahın açılımıdır. La İlahe illallah bütün bunların bir hulasası, bir özetidir. Bütün bunlara dair Müslümanın hem tasavvuru hem uyması gereken ahkam La İlahe İllallah'ın muhtevası içerisinde yer alır. Dolayısıyla Kelime-i yani bu ayet-i kerimelerde 24 ve 25. ayet-i kerimede sözü edilen bu güzel söz, güzel söze La İlahe illallahı örnek gösterirken müfessirler fevkalade isabetli ve can alıcı bir örnek vermişlerdir. Bütün örnekleri adeta kapsayan bir muhtevadır bu. La İlahe illallah. Keşke Müslümanlar, La İlahe illallah diyen herkes... Dediği her seferinde bu güzel sözün muhtevasının idrakinde şu orunda ve kendisine neleri, hangi ufukları, hangi amelleri, nasıl bir akideyi, nasıl bir hayat ve kainat bakışını anlayışını telkin ettiğinin farkında olarak söyleyebilsek keşke. Her la ilahe illallah deyişimiz İslam nizamının o muazzam kurgusunu, yapısını, muhtevasını zihnimizde, kalbimizde, ruhumuzda canlandırabilsek ve yaşamakta olduğumuz içinde bulunduğumuz bu vakanın la ilahe illallah'ın telkin ettiği hayat ile münasebetinin ne kadar olduğunu, daha doğrusu la ilahe illallah'ın yani İslam'ın öngördüğü hayat tasavvuru ve vakası ile yaşamakta olduğumuz tasavvur ile vaka arasındaki farkın hatta tezatın, çelişkinin ne kadar büyük, uçurumun ne kadar açık, ne kadar büyük olduğunu İdrak ederek söyleyebilsek. Ne olur o zaman? O zaman la ilahe illallah bizim için ifade yerindeyse bir füzenin rampasından ateşlenmesi gibi kanımızı ateşleyen, bizi harekete geçiren bir şuur kelimesi, bir dinamizm, bir faaliyet ateşleyen bir güçlü, fevkalade güçlü bir dinamik olur bizim için la ilahe illallah. O zaman bu La İlahe İllallah'ın dalları semaya doğru uzayan ve her zaman meyvesini veren, verebilen müstesna bir ağaç gibi kalbimizde, ruhumuzda, hayatımızda, toplumumuzda ve bütün dünya alanında beşeriyetin tamamı arasında gerektiği gibi etkisini gösterir, faaliyetini gösterir. küçücük bir tohumdan bunca muazzam ağacı yaratma kudretine sahip olan Allah bizim kalplerimizde ve muhataplarımızın kalplerinde böyle muazzam bir sözün böyle hoş bir sözün bu kadar muazzam etkisini de halk etmeye kadirdir. Bu sözün hakkıyla tarafımızdan idrak edilmesi için Cenab-ı Allah'ın yardımını her zaman üzerimizden eksik etmemesini niyaz ediyoruz. Gerçekten bu kelime o kadar hoş, o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar müstesna. O kadar gerçekten ela bi zikrillahı tatmaindul kulub dediği gibi geçen bundan önceki Ra'd suresinde gördüğümüz gibi kalplere huzur veren, sükun veren bir sözdür ki, bir sözdür ki bunun insanlığa kazandırdığı huzuru bizim nadiren kısmen çok az olarak hissettiğimiz Şekli bile bize fikir veriyor. Bugün beşeriyet gerçekten Müslümanlar başta olmak üzere. Bu kelimenin insanlığa neyi vaat ettiğini fark etmek zorundadır. Bu kelimenin insanlığı içerisinde bulundukları inkar, ve yanlış akide çukurundan başlamak üzere. Hayasızlık çirkefinden, Uyuşturucu çirkefinden, Birbirlerini sömürü çirkefinden, Dünyayı ve özellikle İslam dünyasını, Kan deryasında boğan bu emperyalizm çirkefinden, Her türlü zulüm ve baskıdan, Ancak bu kelimenin, Diriltici, Beşeriyeti saadete götürücü biricik anahtar olduğunu idrak ederiz. Beşeriyet bugün gerçekten kısmen işaret etmeye çalıştığımız manasıyla La ilahe illallah Müslümanlar başta olmak üzere gerçekten muhtaçtır. Tekrar ediyorum Müslümanlar başta olmak üzere. Niçin? Çünkü bu kelimeyi boyutlarıyla muhtevasıyla en zengin ve geniş manasıyla herkesten çok idrak etmeye layık ve idrak etmekle de muvazzam yani görevli olanlar Müslümanlardır. Biz Müslümanlarız ya. Yani. Bu kelimeyi herkesten önce ve herkesten çok biz idrak etmekle yükümlüyüz. Çünkü, çünkü ona en yakın bizleriz. Herkesten daha kolay onu anlama şansına, imkanına biz sahibiz. Dolayısıyla bu konuda görevimiz herkesten daha fazladır ve daha ağırdır. İki milyar insan Müslümandan bahsediyoruz. İki milyar insanın tek bir yürek olarak aynı muhtevayı kalplerine ve ruhlarına, ruhlarının bütün zerrelerine, yoğunluğuyla, bütün yoğunluğuyla doldurarak bu kelimeyi tekrar ettiklerini ve hayatlarına intikal ettiklerini düşünün. Dünyada ne muazzam bir inkılab olur. Biz böyle bir inkılabın talipleriyiz ve ilk hedefimiz de bu iki milyarın, bu birinci hedef, birinci etabımız en yakın hedefimiz bu. Bu iki milyar İslam ümmetinin bugün var. Yeryüzünde fitne vardır. Kan varsa, haksızca kanlar akıtılıyorsa, haksızca namuslar kirletiliyorsa, haksızca insanlara türlü zulümler ve işkenceler yapılıyorsa, masum insanlar, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ihtiyar demeksizin, katliama uğratılıyorsa, ve medeni dünya denilen o kadar dünya. Bütün bu zulümlerin arkasındaki haçlılık ve sionizm bunlara arkasından gülerek, oh diyerek ellerini ovuşturarak seyirci kalıyorsa yeryüzünde fitne en geniş boyutlarda vardır ve hakimdir demektir. Böyle bir fitne bu boyutlarıyla var olduğu sürece Bizim vazifemiz de büyüktür demektir. Aman bu güzel kelimeyi idrak ederek yaşayalım. Ve özellik başta olmak üzere. Yeni yetişen nesli bu kelimeden ve bu kelimenin muhtevasından uzak yetiştirip hizmettik mi Allah'a tevekkül edelim. Allah da kendisine tevekkül edenleri kendi başlarına bırakmaz. Kendi hallerine terk etmez. Yardımıyla onların üzerine gider. Onların yanında olur. Sorumluluk çok büyük. Bu güzel kelimeyi yeni nesil başta olmak üzere bütün beşeriyete biz anlatmak, idrak ettirmek, hayatımıza ve hayatlarına geçirmenin zeminini, yollarını planlarını, programlarını hazırlamak ve bunun için zamanımızı canımızı, malımızı paramızı, servetimizi her şeyimizi ortaya koymak için anada la ilahe illallah dediğimiz bu güzel söz merkez ve belirleyici olursa Allah'ın izniyle o zaman bütün yollar esenliğe çıkacaktır inşallah Evet, ve yedribullahul emsale linnas ayetler böyle bitiyor. Ve Allah örnekleri insanlara gösterir. Niçin? Leallehum yetezekurû. Belki umulur ki öğüt alırlar, ibret alırlar, hatırlarlar. Teşekkür öğüt almayı, ibret almayı hatırlamayı gerektiriyor, ifade ediyor. Bütün bunlar da elbette ki ameli gerektiriyor. Amel olmadan olmaz. Çok güzel konuşuruz. Çok güzel tasavvurlar, çok güzel planlar, çok güzel programlar üretebilir, ortaya koyabiliriz. Fakat bunları Uygulamak azim ve kararlılık. Ayşe Cemil diyor, limite kuluna mı? Yapmayacağınız veya yapmadığınız şeyleri ne diye söylüyorsunuz? Söylüyorsak bu uğurda bir şeyler yapmalıyız ki gücümüz yetse daha fazlasını yapacağımızın delili olsun. Yapabildiğimizi yapalım ki bu yapabildiğimizi yapmasın da yapabilir Malha min karar. Kötü murdar sözün misali ise yerin üstünden kökten kopartılmış ve bir yerde kararı yani durması durdurak bilmeyen yani bir yerde bir istikrarı olmayan kötü bir ağaca benzer. Yani az önce güzel kelime ve iyi ağaç için söylediklerimizin, benzerin, benzetmenin tam tersini burada düşündüğümüz zaman kötü sözün mahiyeti de, neye benzediği de ortaya çıkmış ve anlaşılmış olur. Bu kötü sözün bir etkisi olmaz manasına değildir. Ama o etkiye bakıp aldanmamak gerekir. Şimdi bazen Müslümanlar kendi kendimize düşünebiliyoruz. Ya küfür, isyan, zulüm, ahlaksızlık, her türlü menfiliği başına almış gidiyor. Rejimler, sistemler, ideolojiler, kurumlar, medya, şu bu fısk, fucur ...alabildiğine gidiyor. Her bakımdan bütün güç ve imkanlar onların elinde. Biz ne yapabiliriz ki? Bizim elimizde hiçbir şey yok. Gücümüz çok sınırlı, çok çaresiziz, çok yetersiziz falan filan. Diye. O tarafa bakarak bir de bu tarafa bakarak... ...moralinizi kılmayın diyor Cenab-ı Allah. Dediğiniz hususların hepsi gerçek olsa bile... Böyle bir kötü sözün bir sağlamlığı yok. Bir yerde karar kılıp istikrar bulacağı ve kalıcılığı yok diyor. Ona karşı en ufak bir hamle yaparsanız, normal güçlü bir orduyu bir adım geriletecekseniz, onu yüz adım geriletirsiniz. Yani burada güzel söz söyleyen tevhid ehlinin, batıl ehline karşı esasen manevi olarak çok büyük çapta avantajlı olduklarını fikren, ilmen, ahlaken hatta yapılanma ve organizasyonları itibariyle ne kadar güçlü görünürse görünsün batıl cephesine karşı cephesinde cephenin tevhid cephesinin güçlü, mütemekkil yani yerde sapasağlam duran muktedir bir cephe olduğuna dikkat çekiyor. Bu ayet kerime bir taraftan batıl sözün ve batıl itikadın buna bağlı olarak batıl rejim ve sistemlerin hayatta kalıcı ve etkileyici olamayacaklarını bunların etkilerinin sadece ve sadece güzel sözün ve güzel söz sahiplerinin sahnede piyasada ortamda olmamaları halinde mevzu bahis olacağını, vasat ümmetin yani en hayırlı ümmet olan İslam ümmetinin ümmet olmak vasıf ve nitelikleriyle ortada olması halinde küfrün gücünün pek öyle hesaba katılacak önemli bir güç olmadığını ifade eden, işaret eden, gösteren hatta anlatan bu da öbür yönden farklı ve müstesna bir benzet. Dolayısıyla Müslüman içinde bulunduğu halin menfilini hesap etmekten ziyade sahip olduğu büyük imkanın tevhid akidesinin insana ve cemiyete, Müslümanlara, ümmete kazandık, kazandırdıklarının farkında olarak gücünü bilmesi ve bu arada Allah'a tevekkülün, Allah'ın nizamına güvenin ne büyük bir güç olduğunun farkında olması lazım. Biz kendimize yeteri kadar güvenmiyorsak biraz da akidemizin la ilahe illallahın temsil ettiği nizamın müstesna muazzam kuşatıcı düzenin gerçek boyutlarının ve gücünün farkında olmadığından dolayı kendimizde bir parça zaaf görüyoruz. Bu akidenin gücünü, bu nizamın muhteşemliğini, ihtişamını hakkıyla idrak edebildiğimiz takdirde, beşeriyetin bundan başka bir kurtuluş yollarının ve imkanlarının olmadığını fark edip beşeriyete bunu izah edebildiğimiz takdirde, göreceksiniz ki batıl bütün gücüyle örümcek ağından daha güçlü olmayacaktır. Onun gücü bizim zaafımızdan kaynak. Hak ehli ne kadar zayıfsa batıl o kadar güçlü görünür. <gülüyor> o halde yeniden gücümüzü tekrar gücümüzün kaynağını teşkil eden tevhid kelimesini idrat etmek suretiyle elde edeceğiz. Nitekim bundan sonraki 27. ayet-i kerime de zaten buna işaret ediyor. İnşallah namazdan sonra. O ayet-i kerimeden devam ederiz.